Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...hepinize Gönül Sadası programından... ...selam ediyoruz. Kıymetli Hocam... Saadet'in Ökten ve bendeniz Kemal Sayar... ...bir programla daha birlikteyiz. Ee, bugün... ...Kıymetli Hocam... E, ...yetişme telaşını konuşalım... ...yavaşlığı konuşalım... ...hayatın içinde... E, ...siz bir önceki programda... ...o kadar güzel bir cümle söylediniz ki... ...hayatın içinde... Ee, ...ne kadar koşarsak, ne kadar hızlı gidersek... ...o kadar rızık edineceğimiz, o kadar mal mülk biti, biriktireceğimiz... E, ...şeklinde bir yanılsamaya sahibiz. Ama siz dediniz ki programda... ...rızk takdir edilen kadardır. Öyledir, değil, değil mi yani? Böyle inanıyoruz yani. Amenna ve sadakna. Fakat insan yine de... E, ...bilinç altında bir şey, bir dürtü onu zorluyor, kamçılıyor... ...sanki ne kadar ileriye giderse... ...o kadar altın toplayacakmış gibi... ...eee... Evet. ...geliyor. Bir hikaye geldi şimdi benim aklıma. Buyurun, dinleyelim. Padişahın bir konuda... ...teveccühüne mazhar olmuş bir insan... ...dile benden ne dilersin diyor. Padişah... ...diyor ki... ...padişah ben diyor şu parayı havaya atacağım... ...yere düşene kadar... Çevrelediğin yerler senin olacak. Yani padişahtan mal mülk diliyor o da padişahta böyle bir şey öneriyor kendisine. Çok yukarılara atıyor parayı. O hmm. kadar yukarılara atıyor ki e, kişi de koşmaya başlıyor. Fakat koş, koştukça diyor ki biraz daha koşayım. Olmuşken biraz daha olsun ama kurala göre geri döndüğü anda ancak gittiği yere kadar olan yeri sahiplenebilecek. Hmm. ...fakat koştukça daha da koşmak istiyor... ...koştukça daha da koşmak istiyor... ...bakıyor para henüz havada biraz daha koşuyor... <gülüyor> ...sonra para düşüyor tabii o çok uzaklarda kalıyor... ...ve hakkını kaybediyor... İşte insanın şeyi de yarışı da buna benziyor hocam... ...biz o para hep havada kalacak zannediyoruz... ...daha da ileri... ...daha da fazla e, gitmek istiyoruz... ...ama sonuçta hüsran oluyor... ...evet... ...bu hem insan için böyle hem de toplumlar için böyle... ...mesela moderniyeti için de böyle... Yani e, bu 20. yüzyılın başındaki büyük kırılma yani Birinci Dünya Savaşı Batı'nın beklediği bir şey değildi. Batı koştu para havada zannediyordu hep. Hı hı. Bir anda düştü ve düşen para değil bir büyük medeniyetin e, yapısı düştü ve parça parça oldu. Bunu hala böyle değerlendiremeyen insanlar var dünya yüzünde. Ama bu böyle. E, bir de İkinci Dünya Savaşı onun devamı zaten. Modernite çatırdadı. Bugün de o artık yıkılma noktasına geldi fakat hala e, iddiayı sürdüren insanlar var. Yani e, koşma nereye kadar? ve Para ne zaman düşecek? Bu paradigma çok önemli. Bu güzel bir metafor Hı -hı. oldu yani. E, şöyle düşünüyorum ben. E, tabii yani bu ben şöyle düşünüyorum derken bu bana ait bir hadise değil. İçinden geldiğim eğitim sürecinin bana yüklediği bir misyon, bir verdiği bir Görünüş bir bakış açısı bir noktayı nazar Hayat belli Başı belli ama sonu belli değil Her gün bize verilen yeni bir fırsat Günün içindeki anlar da bize verilen yeni bir fırsat Dolayısıyla biz bu anı nasıl değerlendiriyoruz Bu anı değerlendirirken sadece koşuyor muyuz Etrafımıza bakıyor muyuz Maziye bakıp istikbale dair bir projeksiyon geliştiriyor muyuz? Ve bunu yaparken de bize verilen değerler çerçevede içinde kalmaya gayret gösteriyor muyuz? Böyle baktığımız zaman modernitenin bize çizdiği çok hızlı yaşama ne dediniz siz yetişme kaygısı. Evet. Her an bir yere yetişme kaygısı. Büyük bir baskı uyandırıyor evet, aslında ve evet. e, insan mutluluğunu da çok kemiren bir şey hocam. Ve derinleşemiyorsunuz Tabii. hayat üzerinde, Tabii. an Hı -hı. üzerinde derinleşemiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki yetiştiğiniz zaman çok hizmet edeceksiniz. Hayır, çıkan ürün kalitesiz oluyor. Çıkan ürün size ait olmuyor. Yetişme hızını önemseyen, onu vurgulayan, Hı -hı. onu teşvik eden bir medeniyete, bir uygarla ait oluyor. Çıkan ürün, sıradan, tek tip ürün çıkıyor. Rengi değişebilir, biçimi değişebilir, felsefesi aynı çıkıyor. Derinleşemiyorsunuz. Halbuki bizim medeniyetimiz, insanın derinleşmesi üzerine kurulan bir medeniyet, İslam medeniyeti. Varlığın farkına varmak, varlığın sahibinin farkına varmak ve varlığın sahibinin emrettiği istikamette derinleşmek, ilerlemek. Bu da manevi bir yolculukla oluyor. Dış dünyada hep yetişme kaygısı içinde olduğunuz zaman kendinizi ihmal edersiniz. E, çoğu zaman olan şey de bu oluyor hocam. İnsanlar e, dış dünyaya o kadar dikkat kesiliyorlar ki kendi içlerinin sesini dinleyemiyorlar. E, geçtiğimiz hafta ben Avrupa'da psikiyatri kongresiydim, kongresindeydim. Evet. E, orada Böyle üstad bir adamın e, uzmana sorun seansı oldu. Eskte expert. Ha. Çok güzel şeyler yapıyor, usuller e, yapıyorlar. Yani üstad kitap sahibi böyle e, benim de takdir ettiğim bir İtalyan profesör. Ha, İtalyan e, biraz farklı olabilir. Evet, İtalyan. İtalyanlar şey, farklıdır. Hamuru yani. biraz farklı. Evet. E, onun bir benzetmesi oldu. O çok hoşuma gitti. İşte beş altı kişi masada oturuyoruz, biz soru soruyoruz o cevap veriyor. Yani ha, Hatta bazen yani. meydan okuyoruz yani. Spontan bir şey. Yani. Spontan. Ee, dedi ki, şimdi bu e, özellikle diyalog, sohbet e, falan e, üzerine e, üzerine yazan felsefi psikiyatri konusunda çok Hı -hı. E, bilgili, biraz hayde geryen yani filan Hı -hı. E, bir adam. İki gözle... ...dünyaya bakmanız lazım dedi. Biri dışarıyı tarahsız ederken... ...biri sürekli içini, içinize bakacak. Yani... ...hastanızla aranızda... ...ne olup bittiğine de bakacaksınız. Onu ancak kendi içinizi... ...bir enstrüman olarak, kendi kişiliğinizi... ...bir enstrüman olarak kullanırsanız... ...fark edebilirsiniz. Yani bir, olguların dünyasında... ...ne oluyor? Hasta kaşını mı kaldırıyor? gözünü mü kaldırıyor? Yüzünü mü vuruşturuyor? İki... O sırada onu yaparken sizin iç dünyanızda ne cereyan ediyor? Ayna, evet. Yani kendi ruhunuza bakmayı başaramazsanız güzel. iyi terapistlik yapamazsınız diye bir e, benzetme yaptı Kalpten kalda yol vardır. Evet. Bendeki çağrışmalar bakın şu anda böyle böyle gelişti. Evet. Bir ayna metaforu, hı hı. evet. Sonra. E i̇şte e ancak böyle e biz kendi duygularımızın üzerinden karşımızdaki insanı tanıyabiliyoruz. Bizde ne uyandırıyoruz? Bir sizi? üçüncüsü Öfke geldi. Hal saridir Fethi ağabeyinin sözüdür. Evet. Hal saridir. Tabii. Sizin içinizdeki hal hastaya işte öyle bir şey. Tabii tabii. Zaten mesela siz diyelim ki... ...geçmişte çok sizi öfkelendiren bir insana benzettiniz. O günkü tavırlarını. Ve tehdit altında hissettiniz. Siz farkında olmadan... ...ona kızgınca davranmaya başlıyorsunuz. Öfkeli davranmaya başlıyorsunuz. Evet. Ve, fa ve Fakat bunun farkında değilsiniz. Ee, İster karşı istemez oluyor bu. E değil? Ama o insan hissediyor onu. Ediyor tabii. Ve birden ilişki bozulmaya başlıyor. Yani insanın e ruhları arasında, bilinç altları arasında gidip gelen bir sürü alt akıntılar var. Tabii, doğru. Bir görünen nehir var, bir de o nehrin evet. altında... ...alt akıntılar var... ...işte içe bakmak biraz onu e, getiriyor... ...büyük mürşitler işte o alt akıntıyı ha, kullanıyorlar... ...işte hocam... E, ...aslında büyük mürşitler... ...büyük psikoterapistler... <gülüyor> ...doğrudur... ...e zaten tabibel evet. kulüp diyorlar büyük mürşitler... Tabii tabi kulüp... Tabi, tabi bel kulüp diyorlar yani... ...kalplerin e, karardığı... ...kalplerin... ...kötülüğe aşinalığın ki, e, arttığı bir e, zamanda... E, ...kalp tabiplerine çok ihtiyaç var hocam ruh tabipleri yapamıyor onu psikiyatristler yapamıyor şöyle diyelim bir bilir miyiz ee, bu işin usulü adabı bir, bu bir ilim Evet. o olacak bir psikiyatristi ama manevi bir e, iltisakta bir bağlantıda ilişkide olacak İkisi beraber cem olduğu zaman Ali Ülala olur yani Tabii. çünkü tekniği biliyor Hazret e, manayı da biliyor sırf tekniği bilmek o mekanik bir hadise bir noktaya kadar eyvallah işi götürür. Ama manayı da bilirse başka bir mesele ortaya çıkar. Bütün ilişkilerde böyledir. Sizinki de bir birebir. Mesela muallimlik de böyle bir hadisedir. Yani bir şey anlatıyorsunuz insanlara. Mesela ben hayatım boyunca statik anlattım. Yani rızkım oradan geliyordu yani üniversitelerde. Anlatırken keyif duyuyor muydunuz hocam? Tabii duyuyordum. Müthiş Zevk bir. Zevk Tabii almaz olur muyum yani? Hmm. Ve çocuklara o zevkide de böyle küçük kısalar, fıkralar, küçük yorumlar hmm. ile mesela bu kuvvetin nereye gideceğini bilmez. Buna biz yol göstereceğiz. Bugün hala devam ediyor doktora sınıfında çok keyifli oluyor. Niye keyifli oluyor? Bunu sonra fark ediyorsunuz. Çünkü o statiği kuran, hmm. ona o kuvveti yaratan, ona o gücü veren de hmm. benim inandığım Allah. Hmm. Yani o mekanik dünyayı kuran da o. Hı hı. ...hani bugün Batı'nın çok kullandığı ama... ...diğer dünyayı ihmal ettiği... ...o mekanik dünyayı kuran da... ...onu vaz edende de... ...icabında bozma yetkisi... ...salahiyeti imkanı olan da... ...yine haluk ...tabii ki vahdet böyle bir şey zaten yani... ...ağırlık, Tabii. kitle, hız, ivme... ...kullandığım kavramlar... ...biraz daha mukavemete geldiğimiz zaman... eğilme, çekme, gerilmesi o müthiş basınç gerilmesi vesaire bütün bunları yaratan kim? Ha bu kanunları vaz eden belli. Allah. Bunları matematik ifadesini bulan Newton. O kadar çık. Newton bir şey vaz etmedi. Vaz edilen kanunun matematik modelini kurdu. Yaptığı bu. Bu şimdi söylediğim bilim felsefesi. Ama biz bunu yapamadığımız için Newton kanunları diyoruz. Yani inşallah buradan da bir hem dua olsun, hem bir uyarı olsun, hem bir teşvik olsun, hem bir istek ve niyaz olsun. İslam medeniyeti inşallah tekrar ayağa kalkacak yeni bir yorumla. Biz kendimize ait bilim felsefesini ve bilim dilini kuracağız. Nerede fizikte, nerede mekanikte, nerede iktisatta bunu kurmak mecburiyetindeyiz. Newton'un yaptığı şey, genel bağlarını vaz ettiği kanunların hı hı. kuralların matematik modelini kurmuştur. Yaptığı budur. Kanunmanın vazetmek hakkı yok. Kaldıramaz zaten yani. Bitti bu kadar. Kaldı ki Newtonyen e, fizik tasavvurunda halen e, e, tasavvurunda açtık. Açıldı. çoktan e hatta 19. asırda açıldı. Örsted'le başladı hadise. E, Einstein'le neticelendi yani. Ee, Max Planck'la bitti mesela. Neyse yani olay öyle bir adır. Ama biz işte o makro alemde hala onu kullanıyoruz. İşe yarıyor. Neticede yani o siz ne işle uğraşırsanız uğraşın. Mesela muallimlik, mesela hakimlik, Hı -hı. tabii ki hekimlik çok mühim. Hı -hı. Çok mühim. Ee, bunlar da e, bir mevzu anlatıyorsunuz ama anlattığınız mevzunun arka planında ...onu nasıl anlatıyorsunuz... ...nereden yakalıyorsunuz... ...işte kalpten kalbe yolu kuramazsanız... ...sınıfa hakim olamazsınız... ...hakim olamayınca siz de hiç kalmazsınız. ...öyle benim bir iki sınıfım olmuştur... ...şu tatil gelse de... ...bu çile bitse gibilerinden... Ee, ...hele mesela deprem anlatırken... ...son yıllarda... Hı -hı. ...akademik hayatımın çok... ...büyük haz duyardım... ...çünkü çocuklara... ...meçhule anlatmak mecburiyetindesiniz... Olasılık hesabı. Bir ihtimal. Bir bu ihtimal nasıl bir ihtimal? Neye böyle bir ihtimal? Buradan hayata atlamak çok kolay. Diyorsunuz ki siz sımtasınız. Şimdi işte üç sene, beş sene okuyacaksınız. Bitecek sonrası. Sonrası. Hayalleriniz var. Diyorum ki ben mesela sizden evvel buradan yüzlerce öğrenci geçti. Hepsinin hayalleri vardı. Mezuniyetten 10 sene, 15, 20 sene sonra, 40 sene sonra tanıştığımız adamlar var. Ne oldu? Hocam diyorlar ki hiç umulmadık yerlerle karşılaştık ya diyorum. Ne, ne oluyor mesela? Ne hocam? oluyor? Umu, rüzgar nerelerden esiyor? Ne, ne yapıyor mesela? Bazılarını savuruyor mu? Savuruyor, savuruyor bazılarını hmm. savuruyor. Bazılarını umulmadık noktalara doğru taşıyor. Bazılarını... Hak ile eksen ediyor. Bu çocuk bu hallere düşecek çocuk muydu diyorsunuz. Veya bu kız hmm. düşüyor. Yani yerden yere vuruyor. Şimdi bu detayı anlatmama gerek yok burada yani. Hiç olmayacak şeyler oluyor hayatta. Dolayısıyla. Evet aslında çok enteresan bir şey. Tabii Cenab-ı Hak hepimizi çok farklı biçimlerde imtihan ediyor. Biz Tabii. var olan halin sonsuza kadar uzayıp gideceğini zannediyoruz. Bir şey tahmin ediyoruz biz. Evet. Bu insanın içinde hayata tutunmayı sağlayan... Doğru. iyimser bir yanılsama hocam. Ama ne güzel. Pozitif yanılsama deniyor bunlara. <gülüyor> Positive tamam. illusion. Pozitif yanılsamalar şu demek... ...ben sabah bu programa geldim... ...bu programı yapacağız... ...sonra işte gidip cuma namazında... <gülüyor> şey, ...veya efendim... E, ...başka bir ortama gideceğiz. E, efendim... E, ...o ortamda da gayet neşeli bir şey... Oldu. ...akşam evimize geleceğiz... Çorbamızı içeceğiz, mutlu bir şekilde e, zamanımızı geçeceğiz, ...kitaplarımızı için. Yani bu e, hayatın hep kestirilebilir, önden tahmin edilebilir, e, hiçbir habiz unsur içermeden ilerleyeceği fikriyatına dayanıyor. Ama birden bir yumruk giriyor hayatımızın evet, içine, evet. bizi sersemletiyor, evet. her şeyi tahrimar ediyor. ...ve her şey alt üst oluyor. Evet. İşte o an... ...o an... Ee, ...o buhran anı veya kriz anı... ...gibi görünen an... ...benim için nasıl bir an? Oradan e, bir tramplen tahtası gibi... ...sıçlayıp daha ileriye mi fırlayacağım... ...yoksa o travmatik anın... ...içine gömülüp kalacak mıyım? Çok zor. Çok zor. Bela gökten yağmur gibi... ...yağarsa... Başını ana uzatmaktır. Adı aşk diyor. Eşref olur Umi. Evet. Tabii şimdi aşk girdiği anda bir başka parametre giriyor olayın içerisine yani. Ben ondan öncesini size söylemeye çalışacaktım. Hı -hı. Ee, tabii biz yani İslam medeniyetini elhamdülillah mütessipleri olarak her an Rabbimize iltica ediyoruz. Onda, e, günde kırk defa iya kenabide ve iya kenestayin diyoruz. Önce ona kulluk ediyoruz. Ettiğimizi söylüyoruz. Sonra da ondan yardım istiyoruz. Böyle bir hadise. Ee, bu bir ilişkidir. Ee, bu tabi aşktan önce bir ilişki. Ama kalbimiz daima bir küçük pırpır bir tegedüt halinde aman yarabbi. Aman yarabbi ama bu çok mühim bir ilticadır. Ee, i̇nşallah zor imtihanlarla Rabbimiz bizi karşı karşıya bırakmasın ama olanları görüyoruz olanlar var neticede yani e, her ilişkide bir olayın zahiri var ona fizik boyut diyelim bir şey anlatıyorsunuz hı hı. ama bir de batını var Siz biraz evvel dediniz ya dipten bir akıntı bir ilişki kalpten kalbi bu mekanik anlatırken de var fıkıh anlatırken de var tasavvuf konuşurken de var ben farklı muhitlerde çok bulundum. Yani fıkır dersinde bulunmadım ama... ...çok vaaz dinlemişimdir. Tekkelerde de bulundum yani... ...Muhabbet Meclisi'nde de. Söz zahirdir. Mühim olan kalpten kalbe yolun... ...açık olmasıdır. Bu da işte hızlı yaşadığınız zaman... ...yetişeceğim dediğiniz zaman... ...olmuyor. Biz gençliğimizde Merhum Tokçu'nun... ...Milyaçlar Derneği'ne devam ederdik. Orada... E, Hocamız ayrılmıştı ama biz daha devam ediyorduk. Ee, dostlarla bir yere gideriz. Mesela bir türbe ziyareti, bir başka bir ziyaret. Ee, sonuca ne olacak sorarlar. Daha genç arkadaşlar. Zuhurat derdik. Ne çıkar? Sonuna bir şey koymayın. Mesela Hı. bir Hı -hı. gezi yapmak istiyorsunuz. Bir dost ziyareti. E, filan saatte filan yerde olacağım. Böyle bırak yapmayın. O günü boş bırakın. Hiç unutmuyorum Adikval'de ilk ziyaretimiz 1962 senesinde veya 61'de veya 60'da o yıllarda Üsküdar'da geldik camiye girdik tabi çarpıldık yani müthiş bir Üsküdar Pitoreski. Hı hı. Şimdi biraz semt değişti ama o zaman öyle de değildi. Ee, İkin de oldu bitti geçti ama biz hala oradayız. O işte gideceğiz saat beşte kütüphaneye işte bilmem dörtte arkadaşla buluş deseydik o hazır yaşayamazdık. Her zaman böyle olmuyor. Bazen gidiyorsunuz e, diyorsunuz ki burada benim işim bitti onu hissediyorsunuz. Ayrılıyorsunuz. Evet. Eve gidersin başka yere gidersin ama bazen de yani bir manada arkayı hı hı. yetişme telaşı olmayan bir güne bunu mesela benim böyle bir ilişkim Yahya Efendi ile olmuştur. Hı hı. E, dergahı evet dergahı çok maneviyat yüksek bir yerdir üniversitede hocayken de e, böyle akşam üstleri biraz erken işim biter Eyüp Sultan'a giderdim böyle meraklı birkaç asistan vardı ondan kadar alırdım yanıma çok fazla konuşmazdık akşam namazı vakti Eyüp Sultan'da biraz zaman geçiririz. belki bir salep içeriz sonra evlere dağılırız ee, sonra tabi İstanbul çok kalabalıklaştı Biz yaşlandık e, Ulaşım vesaire Ama şimdi o hatıralarda yaşıyoruz Ve ben e, İstanbul dışarı e, Çıkışlarımda e, Çok fazla yüklememeye çalışıyorum e, Zembili Zembil zihin ve gönül <gülüyor> e, Akışa bırakmaya çalışıyorum <gülüyor> Çünkü bakıyorsunuz öyle bir akış Zor ediyor Oradan bir şey geliyor vesaire ee, insan olmasa bile e, şunu çok net ifade edeyim bilgi yaşta ilerlediği için akşam gruplarını pek seviyorum. Yani o grubun akşam ezanına kadar olan hazdını yaşamak e, o şimdi bana ayrı bir haz veriyor yani. O sırada bir yazı bir televizyon bir telefon gelse e, o şeyi bozuyor. Hatta bu minvalde yine bir şey söyleyeyim, bir itiraf, belki bir e, de özür beyanı. Geçtiğimiz kandilde e, telefonu kapattım. Başlangıçta açıktı. E, o kadar çok telefon, çok iyi niyetli insanlar. Ama kandil bir akşam yani, ben yalnız kalmak zorundayım. E, 40 kişi aramış. Bu hamd ediyorum, şükrediyorum ama... Bir manada da bunu nasıl dengeleyeceğim... ...onu da bilemiyorum. Hepsi hatır soruyor. Hepsi dua ediyor. Ee, bu kırk kişiyle... ...ben nasıl başa çıkacağım? Çıkmalı mıyım? Onu da bilemiyorum. Bu hmm. ilişki sizi bitiriyor yani. Tabii, tabii, tabii. Ee, hocam eskiden... ...telefon yoktu değil mi? Yoktu. Ne kadar rahatmışız. Ruhların arasında irtibat daha fazlaydı. Ne kadar rahatmışız. Telefon... Şimdi ben de e, telefonla... ...münasebetimizi çok ayarlamak zorundayız. İnsanlar... Ge ...gerçekten iyi niyetli. Çok iyi niyetli. Ee, bir taraftan da vicdanım cızlıksız. Tabi, hal hatır sormak, evet. hatır, hatır şinas olmak... ...bunlar fevkalade güzel meziyetler. Fakat siz... O gece Rabbinizle baş başa kalacaksınız. En azından yani bir kendim ee, şöyle bir... Değil mi yani? Kendinizi dinleyeceksiniz. Dinleyeyim yani şöyle bir oturayım. Hocam bu e, telefonu kapatmak lazım. Hatta günün içinde de kapatmak lazım. Şimdi maalesef şöyle bir... E, ...his oluştu. Bende de var. Yani elimden düşmüyor. Her an acaba bir haber mi gelir? Şimdi özellikle... E, ...biraz da bu sosyal medyaya... ...müptela haline gelince... ...işte... E, Oradan bir haber mi kaçırıyorum? Önemli bir şey oldu da benim haberim mi yok? Buna bir yazar The End of Absence diyor. Na mevcudiyetin yokluğu. Absent olamıyorsunuz. Na mevcut hmm. olamıyorsunuz. Aa, ne güzel. Sürekli hep varsınız. Hep hep birileri için mevcut ve hazırsınız. Bu da içimizle ilgili dikkatleri e, maalesef eriyor, e, porsiyetliyor kıymetli hocam. Bu. Benim kendimde çok yaşadığım şey, ama dertliyim biraz bu konuda. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki, bak adamlar arıyorlar, ne güzel. Onlara da cevap vermemiz lazım ama bu ciddi bir ikilem. Benim bir arkadaşım var, hı hı. o e, Sapanca'da oturur kendisi, hı hı. Mevlevi e, büyüklerinden. O kandil günleri sabahtan telefon eder. Hmm, güzel, o sabahtan, çok güzel. Sabahtan, evet. sabahtan telefana. Bir eder. incelik bu mesela. Evet. evet. O zarif, bir, bir çocuk yani yetmişi geçti çocuk <gülüyor> Hı -hı. O öyle sabahtan telefana eder 3 aylar başı kandili günleri, Ramazan şerif Hı -hı. bayram o sabahtan. Diğer dostlar da böyle öğleye doğru ama gençler akşamüstü, Hı -hı. yassı vakti. Onlar da haklı. Çünkü Ramazan, bayram, kandil filan hayat akıyor. Eskiden mesela dururmuş hayat o günlerde. Şimdi akıyor. Adam işini gözünü görüyor. Akşam geliyor evine işte. Bir bir şey yapıyor. Televizyona açıyor. Şey mevlide filan bakıyor. Telefon hmm. ödüyor. Çok güzel bir şey. Yani rahat rahatsız oluyorum yani kapattığımdan dolayı. Ama e, en azından haftada veya ayda bir akşam da bana kalsın diye düşünüyorum. Yani... Tefekkür edeyim. Şöyle kendime geleyim. Yani bir, bir sayfa Kur'an okusam bile ağız tadıyla okuyayım şunu diyorum yani. Hocam belki bütün dinleyicilerimize bir elektronik perhiz önerebiliriz. Ne güzel bir söz oldu bu. Elektronik bir perhiz. perhiz. Evet, evet. Kendinizi fişten çekil diyelim. Evet, evet. Ee, şimdi ben dün bir yazı yazmam gerekiyordu. Sabah kalktım kahvaltımı yaptım. Ee, yazı masasının başına oturdum. Fakat maalesef bu telefonu da e, bir kenara koymuşum. Tam başlıyorum bir cümle yazıyorum vız diye oradan bir sinyal geliyor. İkinci cümle vız efendim e, artık e, baktım bu iş olmayacak kapattım. E, benden de uzaklaştırdım. Ondan sonra yazımı bitirdim sonra açtım. Verimliliği insanın anda oluşunu yapılan e, ne, neyse o işi fevkalade sabote eden bir şey. Ee, ...sürekli bağlantıda olma hali. Sürekli bağlantıda olmayı verelim. Olmayı verelim. Şimdi camilerin girişinde... E, ...çok güzel bir şey yazıyor... ...bazı camilerin girişinde... ...esprili, böyle esprilere camilerimizin... ...ihtiyacı var aslında. Ee, hakla... ...irtibat halinde olmak için... Halkla irtibatı keselim, cep telefonumuzu kapatalım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki biz bundan neyi anlıyoruz, değil mi yani? Ülfeti keselim, bu cep telefonu kapatalım diye ama doğru, güzel. Halkla irtibat kurmak için halkla e, irtibatı tamam. keselim. Bu eski bir söz. Yani... Evet. Asırlardan bir ama evet. şimdi yorumu nasıl geliyor evet. cep, cep, telefon. cep telefonu. Cep telefonu yani bir çarpı çekilmiş öyle hani trafik sokak girilmez gibi bir şey var evet. evet. Güzel olmuş güzel olmuş. Yani bu söz yaygın kullanılır mıydı hocam? Ee, siz hatırladınız şöyle, bu sözü. Tabii tabii yani hani işte meşhur e, hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan evet. diye falan tabii tabii yani. ...hakla olan irtibatı... ...ama o şöyle bir şey... ...yani insanlarla çok fazla uğraşırsanız... Hı hı. ...yani e, muhabere... ...mükaleme ilişki kurarsanız... ...o sizi sığlaştırır manasına yani... ...ülfeti kes biraz uzlete çekil... ...manasına idi o... Evet. ...bu şimdi cep telefonuna indirgendi... ...bu evet. da güzel bir şey yani... ...bu da güzel bir şey... ...efendim biz tabi bu şey... ...bir de tabi bu cep telefonu... ...tecessüs dediğimiz o vakayı... ...o vakayı diri tutuyor... Hı. Yani insanın varlığında tecessüs diye bir şey var. Onun da belli bir dengede tutulması lazım. Mesela ilim yapacaksanız mutlaka bir tecessüs sahibi olmanız lazım. Ama nereye kadar ve nasıl? Hayatın bütününe onu yaymayacaksınız. Mütecessiz olmayacaksınız. İlim bir merakın sonucudur. Merak ederseniz ilim yapabilirsiniz. Ama o merakınızı tecessüs mertebesine, Yükseltip hayatın bütününe yayarsanız Siz rahatsız olursunuz Çünkü tecessüs tecessüsü cekler Sizin üzerinizde de öyle tecessüs olur Sizi merak etmezseniz Sizi de merak etmezler insanlar. Şimdi bu telefon Bırakın sesi artık Görüntüyü de şey hale getirdi Aleni hale getirdi Ve eski tabiyle, iptizayla uğrattı Şimdi adam görüntü de yolluyor size Öyle böyle Alakalı alakasız Ve sizin hep varlığınızdan ...küçük parçalar koparıyor bu... ...sizi Hı. yüze çekiyor. Hocam... E, ...yani daha beyin düzleminde... ...beyin fizyolojisi düzleminde de... ...dikkat rezervlerimiz sınırlı. E, sürekli... ...buradan gelen uyaranlar... ...bizim dikkat rezervlerimizi... E, ...tüketiyor... ...ve insan gerçekten dikkat etmesi... ...gereken noktada da dikkatini yoğunlaştıramıyor. Çok doğru. Dikkati dağınık, unutkan, dalgın kendini yaptığı işe tam manasıyla veremeyen bir kuşak oluşuyor. Çünkü akü bir türlü kendini şarj edemiyor evet, değil mi? Hep evet. buna meşgul olduğu için. Evet. evet. Halbuki ilim yapmak için de felsefe yapmak için de tabi tefekkür için de beynin diri olması lazım. Yani o bir enerji. O enerjiyi buna verdiğiniz zaman yüzeye yayılıyorsunuz bir milimetre kalınlığında metrekarelerce alan. Ama hep bir milimetre kalınlığında aşağı inen bir şey yok. ...hayatın bazı büyük tecelliyatını... ...bahar geldi... ...haberi yok adamın yani... Tabii. ...bahar geldiğinde... Tabii. ...ve ondan bir haz almıyor... İnsan yağmurları başladı... ...rahmet yağıyor... ...ılık bir gün... Tabii. ...kuşlar... ...seher vakti... ...gece bülbüller... ...farkına varın... bunların hepsi tecelli... ...hepsi bize bir şey söylüyor... ...hayatın... ...dönüm noktalarını... E, ...fark etmeden yaşıyoruz. Modern şehir... ...biraz da e, şehire değinip... ...isterseniz e, hitama erdirelim konuşmamızı... E, ...steril bir ortam... ...maalesef, maalesef Yani maalesef. tabiatı kovuyor... E, ...hayatın çevrimlerini görmemize... ...mümkün olduğunca az zaman veriyor bize... Maalesef. ...ya da az fırsat veriyor. Maalesef. Dolayısıyla... E, beton blokların arasında baharın geldiğini dahi hissetmeden yaşayan betonun insanı... betona bahar gelmiyor çünkü betona bahar gelmiyor, gelmiyor betonun çünkü. arasında kuşlar şakımıyor şakımıyor evet yani e, ve insanı rekabete ve çatışmaya çağırıyor kadim şehir insanı ne kadar esenliğe çağırıyorduysa modern şehir ise e, zaten merkezine finans merkezlerini bankaları efendim bu yarışmacı kurumları koyarak sizi de Hızlanmaya, telaşa, koşturmaya e, ve hayatın özünde saklı olan çok değerli şeyleri görmemeye. Özü zondur. kaybetmeye. Özü kaybetmeye. Evet, evet maalesef. Ha, sonra ne oluyor hocam? Özde olmayan sözde iş portaya düşüyor. Özde aşk yok. Biz her, herkes aşktan bahsediyor bakıyorsunuz evet. yani. İyilik, güzellik e, kayıplara karışmış. Herkes bir iyilik, güzellik timsali olarak... Ee, ...bir şeylerden dem vuruyor. Köy kahvaltısı. <gülüyor> Her yer köy kahvaltısı evet. veriyor. Çünkü bir otantistiye dö dönüş özlemi evet. var. İçimizdeki ana yurduna... ...ana rahminin te te tekinliğine dönüş özlemi var. Dolayısıyla hepimiz saldırıyoruz. Köy kahvaltısı arıyoruz sabahları. Evet. <gülüyor> Pazar sabahları. Böyle bir sahicilik kaybediliyor maalesef modern şehirde. E çünkü modern toplum tüketim üzerinde kurulmuş bir toplum. Şimdi önce zenginleri mallarını tükettirdiler. Yani vak, mal dediğimde vakit tüketiyorsunuz, zihin tüketiyorsunuz, hı hı. gönül tüketiyorsunuz. Sonra baktı ki bu tüketim yetmiyor, bu tüketim hacmi küçük geldi. Bu defa kitleye döndü. Kitlenin tüketecek çok parası yok. Ona dönük bir yatırım başladı. Hı hı. Kitle de bu konuda fevkalade e, korumasız, çok saf kitle. <Gülüyor> ee, kitle e, kendisinin maalesef kelimeyi kullanacağım insan yerine konulduğunu zannetti <Gülüyor> çünkü hep dışlanmıştı kitle <Gülüyor> esas kitle insan olan kitleydi <Gülüyor> ama o dışta dışlayan güçlüler maddi güçlüler tarafından insan yerine konulduğunu zannetti <Gülüyor> ee, hoşuna gitti ve korumasız gönlünü açtı onlara şimdi kitleyi tüketiyor güçlüler Büyük finans, kitleyi tüketiyor, küreseller. Bütün dünyada bu böyle, Türkiye'de de böyle. Hı hı. Kitleyi tüketiyorlar. Ve kitle tükendiğini farkında diye Çünkü korumasız aşısı yok korumaya karşı. Nasıl beyaz adam Amerika'ya geldiği zaman... ...Inkalara, Mayalara, Azteklere bazı mikroplar getirdi. O adamların o mikroplardan bağışıklığı yoktu. Beyaz adam bir şey yapmıyor mikrop, basit bir mikrop gibi... Ama onları kitleler halinde öldürdü. Aynı şey evet. şu anda Türkiye'de oluyor. Hatta Maalesef. ilk biyolojik silah hocam çiçek mikrobu. Çiçek mikrobuna karşı bir başlıklı olmadığı için kızıl derilerin kitleler halinde ölüyorlar. Böyle binlerce on binlerce insan bir seferde bir mikropla ölüyor. Ve bunu fark eden beyaz adam çiçek mikrobunun bulaştığını düşündükleri battaniyeleri... ...hediye olarak kızılderilere gönderiyorlar... ...tarihin ilk biyolojik silahı budur... ...battaniye... ...battaniye, çiçek evet. mikroplu battaniye... ...on binlerce kızıl telef ediyorlar... ...şimdi devam ediyor... ...GDO'lu gıdalar da böyle işte buyurun yani... ...GDO'lu gıdalar... Evet. ...yani bugün yediğimiz her şeyin aslında müfsid olduğunu... E, ...ifsat edilmiş olduğunu e, biz şey yapıyoruz... ...fark ediyoruz... Bu hem maddi bakımdan böyle... ...şimdi hekimler onu konuşuyorlar... ...doğrudur. Hı hı. Ama... ...peki bu yerken, yenilirken... ...bunun... ...rıza üzere üretildiğini... ...biliyor muyuz? Bu rıza derken sırf... ...buradaki işçilerin rızası değil... ...diğer canlıların da rızasını aldığını... ...yani onların da... ...bizim üzerimizde hakkına riayet edilerek... ...kesildiğini, üretildiğini... ...çoğaltıldığını biliyor muyuz? Ve bugün insanlar e, reklamlarda, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde bu gıdaları gördükleri zaman alan var, alamayan var. Hasta var, sağ var, imrenirler, gözü kalır, parası yoktur, çocuktur, çocuktur. Bunlara dikkat ediyor muyuz? Etmiyoruz. Bütün bunlar işin hekimlik tarafı yani fizyolojik boyutu ayrı bu da manevi tarafı her yediğimiz şeyde göz hakkı vardır. Tabii. Geçen günlerde bir hoca hanımla sohbet ediyorduk bizim üniversitemizde değişik bir fakültede. Dedi ki beni ailem e, yetiştirirken katiyen sokakta dondurma yememe müsaade etmedi çocukken. Babam buna şiddetle karşı çıkardı. Ben çocuk şeyimle aklımla onun e, paçasına yapışırdım zorlardım bana sokakta dondurma alması için. Fakat e, gören gözün hakkı olur diye. Evet. ...ben çocukluğum boyunca dondurma... ...yemedim, artık da yemem zaten... diyor zaten sonra da diyor. <gülüyor> evet. Buna benzer çok misaller... E, ...duyuyorum, mesela... ...bir şair arkadaşım... E, ...Alevi bir gelenekten gelen... Işte ...Alevi bir aileye mensup... Bu, bu, ...bu işte yani... ...bizi ayıran duvarlar yok, onu söylemekte... Tabii, tabii, ...o yüzden mahsulunu söyledim. Babacığı e, pazara gidiyor... ...eve gelir gelmez... ...kapıcının göz hakkı... ...ayrılıyor ve gönderiliyor... Her evet. pazardan sonra biz kapıcının göz hakkını gönderirdik. Tabi, tabi. Anadolu'da yerleşik çok kıymetli hassasiyetler aynen var. Aynen öyle. Yani aynen bunları öyle. korumamız lazım. Lokantalarımızın yakın zamanlara kadar e, sokağa bakan e, masalarında örtü olurdu hocam. Tabi, tabi. Yani bir tabii. cam örtüsü cam olurdu, tabii. bir perde per, olurdu. Tabii, tabii. İnsanlar içeride yemek yiyeni tabii, görmezdi. tabi. Bu hassasiyetleri giderek kaybediyoruz. Ulu orta yemek yiyoruz. Yani siz de Amerika'da görmüşsünüzdür herhalde. Onlar yemek yemeyi e, şey kabul etmezler. E, ayıp bir şey olarak kabul etmezler. Yani bir ders anlatılıyor. Alır adam hamburgerine evet. haşur huşur yani yer. yer. Evet. Kahvesini içer. Kahvesini evet, evet. içer. Kahveyi ben de anlayabiliyorum da... Hamburg, ...şeyi anlayamıyorum evet. yani. Hamburger görmemiştim ben. Evet, yok yani ben... Demek Harvard Üniversitesi'nde... Mi? Oldu bunlar demek. Evet Harvard Üniversitesi'nde... ...dersteyiz yani... E, ...haşır kokuyor bir de yani. <gülüyor> de koku ee, meselesi var değil mi? Tabii. tabii. Ee, yani bu hassasiyetleri diri tutmak lazım. Ee, kul hakkını, göz hakkını... ...hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ee, modern dünya... Vahşileştikçe inanan insanlar da o vahşilikten paylarını düşeni alıyorlar kıymetli hocam bana öyle geliyor yani biraz Ma maalesef öyle oluyor. Galibin yani. ahlakıyla... ahlaklanma yönünde evet. bir eğilim gösteriyoruz kendimizi müstarip... E, garbze de mağlup gördüğümüz için e, bizi yenen ahlakını e, çok daha kolay benimseyebiliyoruz. E, halbuki bizi biz yapan ...bu değerlerdir, bu hassasiyetlerdir, bu inceliklerdir. Bunlar da zor bir şey değil esasında. Zor değil zor tabii. Zor bir şey değil, evet yani. Zor bir şey değil. İnşallah sahip Düş çıkalım. Düşünmek bunlar. lazım. Hayatın bazı realiteleri var, onları reddetmek mümkün değil. İşte şehir, beton, şu bu ama yapabildiğimiz kadarıyla bu betonu da yumuşatmak, bunun içinde de bir çiçek açtırmak mümkün. Ee, bu bir başlangıç. Ama eğer bu medeniyet tekrar yeni bir yoruma inşallah kavuşacaksa... Yeni bir biçimler bütün üretebiliriz ama en azından kendimizi bugünün şartlarında dahi ifade etmek için bir teşebbüste bulunalım. Zihnimizdeki bariyerleri kaldıralım ve bu bu bariyerlerin kaldırılışı eylemlerimizde gözüksün. Selamımızda, tebessümümüzde, hayatı yavaşlatmamızda, insanların dertlerini dinlememizde ve yaşadığımız mekanlarda Küçük bir lafa, küçük bir çiçek, küçük bir espri, biz varız olayı ortaya çıksın. Mobilyamızda özellikle ev teşrifinde, tefrişinde vesaire diye düşünüyorum. Bunu yapmaya çalışıyoruz efendim inşallah. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Edelim. Rica ederim. Gönül Sadası programının sonuna geldik. Kı kıymetli dinleyenlerimiz inşallah önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Ee, Saadettin Ökten hocam ve bendeniz Kemal Seyer hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz.